Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam edemler Resulü'nün Muhammed'in ve anâ ve sâf-ı ı Rabbani'den itikad konusunu işliyoruz. İmam-ı Rabbani Kudüs'e burada imanın açılımını yapacak. El-İman-ı İbaratun Antas'ı İman kalbi olan bir tasdikten ibarettir. Kalbe ait olan kalbin tasdik demektir. Bima belavena mineddini tarikın darureti ve tevaturi zoruri olarak tevatürle bize ulaşan haberleri hükümleri kalbin tasdik etmesinde ibarettir. Kalu şöyle diyor ulema. Abine der ki el-ikraru lisaniyyu eydan rükün nerimâ Dilden ikrar da imandan bir rükündür. Muhtemilun <gülüyor> sukuta da ihtimali vardır. Yani zorda, darda kaldığı zaman, tehdit altında olduğu zaman dilden söylemekten geri durabilir. Ama kalpteki tasdik asla zahil olmaz. Alamet Hazreti tasdik etteberri mine küfri Şu tasdikin alameti imanın kalpte tasdik edilmiş olmasının alameti, küfürden beri olmasıdır, uzak olmasıdır. Ette cennubu an devazimihi kasaysihi küfür devaziminden, küfür özelliklerinden uzak durmasıdır. Kaçmasıdır. Kendini asla küfür alametlerine bulaştırmamasıdır. Kullu ma ve bin küfar <gülüyor> kafirlerin işlerden olan her bir iş keşşeddüzünnar <gülüyor> keşşeddüzünnar E, beline papazların bağladığı ibadet ettikleri zaman bellerin bağladıkları bel var. O, o gibi şeyi ve ona benzer şeyleri kullanmak gibi şeyler den sakınmaktır. Şu alameti olan eşyada kullanmak tehlikelidir. Fe'nlem yeteberre min küfri ve yazın billahi subhanuhu Vallahi bu nasıldırız küfürden beri olmazsa uzak durmazsa ma'ade ve tasdik tasdik tavsisi beraber ben İslam'ın kabullenir ediyor demekle beraber küfür alametlerinden geri durmazsa zahara en numtessemun simeti'l irtidat. Anlaşıldığı ki bunda dinden dönme alametleri açığa çıkmıştır. hükmü filakati bunun hakka hükmü hükmü münafıkı münafık verir. Dıştan içten Müslüman dıştan karkış Dıştan Müslüman, içten kafir. Yani dıştan Müslüman gibi görünüyor ama içinden tasdik bozulmuş. La ilahe ve la ilahe ne onlardan ne bunlardan. Ne Müslümanlardan oluyor ne kafirlerden. Ortada kalmış. Yani münafık demek. Dıştan Müslüman gibi görünüp içten tasdik yok. Felabud'de izen bu takdirde mutlaka lazımdır. Ve tahakkukül iman. İmanın etmesinde Kişi de imanın gerçekleşmesi, gerçekleşmesi için mutlaka lazımdır. Mine teberri, minel Küfürden beri olmak şarttır. Ve Bu beri olmanın en uzak, en düşüğü, en basiti, en aşağısı kalbi yün. Kalbi olandır. Kalpten nefret edip küfür şeylerini kalpten tamamen silmek, asla kabullenmemektir. Ve En yücesi de et-teberri bihasebil kalbi vel kalibi. kalple de, beden ile de küfürden uzak durmak en alasıdır Et-teberriye uzak durmak ibaretun an-muadâti âdâil-hakkı Celle ve Küfürden beri olmak, teberri etmek, Allah-u Teala'nın düşmanlarına düşmanlık etmekten ibarettir. Allah'ın düşmanına dostluk edersen, onunla diyalog edersen, teberri olmuş olmaz. Teberri olmuş olmaz. Allah Teala'nın düşmanlarından uzak olacaksın ki Allah'ın dostluğu, sevgisi, iman kalbine sevam tazil ma'datu bil kalbi, fakat sebebi bu düşmanlık sadece kalple olsun. Nasıl kif'e minun zarar ehem. onların zararını korktuğu insan dıştan onları gibi görünüp içinde kalbi tam mutmayinle olmuş olduğu halde onlardan sakınmaya çalışır. Hep bil kalbi, bel kalbi, isterse istersen de ve kalıpla bedenle de. Onlardan uzak durmuş olsun. Her ikisinde de nedir durum? Allah'ın düşmanları ile düşmanlık etmektir. İzâillemlekkün dararul havf Onların zırak hokusu olmazsa bu durumda kalple ve kalıp ile düşmandan beri edilir. Teberi edilir. Şuradan uzak durur. Kalb-ı Teala'sın Ey Peygamber! <gülüyor> Kafirlerle ve münafıklarla cihat-i savaş Ve lüz aleyhim. Onlara üzerine sert ol. Bu ayet müeyyidün lazım bana. Bu dediğimizi kuvvetlendiriyor. Fe inne muhabbetel hak subhanehu Çünkü Allah-u Teala'ya sevgi ve muhabbetel Resulü'ne sevgi aleyhisselam La ya tasavvara <gülüyor> bidu'nun muadahati a'da illa ve Resulihi Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün düşmanlarına düşmanlık etmeksizin Allah-u Teala ve Resulü'ne dostluk tahakkül etmez. İyi anlayalım burayı. O yüzden diyalog safsatası uğraşanlara büyük bir ikazdır. Büyükler, meşayımız, ulemamız. Bütün ayetlerin izahı budur yani. Değişik yorumlarla işini gerek yok. Allahu u Teala ve Resulü seven, Allah ve Resulü düşmanını sevemez. Ona dostluk edemez. Mesela وَلَيْسَ مُحِبِّي مَنْ يُحِبِّ اَعَادِيًا اَعَادِيًا Beniz Seven düşmanını sevemez. Düşmanını seven kişiyi, düşmanını dutlu eden kişiyi beni seven olamaz. İkisi birbirine sıtır Ecra-ı şi'ati eşşeniyati çirkin şi'at tayfesinin icra etmesi. Aziz kadriyetin şu kadriyeyi fi muhalati ehlil beyt. Ehlil seviyoruz deyip asab ı kiramdan deli olması, ashab-ı kiramı dışlaması yani. vezir el üç halifeden teberr etmeleri ve gayr-ı münasıbeti bütün sahabenin eksersinden de teberr etmeleri şartun laha ve rûmünasibin ve onlardan beri olmayla şarkışmaları gayr-ı münasibin hiç doğru değildir. Ve el-teberrü' şu teberr etmek ile züfân min şart el-mülâtin ahbapların dostluğunun şartı olan beri olmak وَتَّبَرِّ مِنَ الْعَدَاءِ Düşmanlardan beri olmaktır. لَا مُتْلَقُ Teberri اَمَّنْ سِبَهُمْ Dostlardan gayri herkesten beri olmak demek değildir. Filancıyı filancıyı seviyorsun. Ali'yi seviyorum diyor Hazreti Ali. Ali'den gayri herkesten beriyim diyor. Bu değildir teberri. Ali'nin düşmanlarından uzak durmaktır. Yani İslam düşmanlarından uzak durmaktır. Hazreti Ali'nin dört halifleriyle beraber Ashab-ı beraber içi yaşadı. Hepsinin hakkında hayırlı söz söylemiştir. Dolayısıyla Hepsi birbirinin dostudur. Ali'yi seven Asab'ın tamamı sever. Asab'ı seven Ali sever. Hatay'ın Dolayısıyla isterinin birisi sebep, elbette sevip, onun gayrısına ters durmak, beri olmak, uzak durmak, alaka kesmek sevgi değildir. O sevgi yanlıştır. Burada bahsedilen Teala Resulünün sevdiklerini sevmek, sevmediklerinden, düşmanlarından uzak durmaktır. Daha yüce yüzü aklın bu bir insan lahlı sahibi cevaz vermez. Kevn-i sahabininle bi alayhüsselam, efendimizin asabının olmasına, adâen düşmanlık olmasına. Yani asabiyetin arasında adalet düşmanlık vardı diye kimse buna cevaz veremez. Fene bunlar büyükler. Veselu kendi mallarını, nefislerini, ezzetler harcadılar fi muhabbatihi alayhüsselam. her şeylerini verdiler. Terakkul ceha bir riyasete Makamı, reisliği, baş olmayı, hepsini bıraktılar, geldiler. Keyfe yüce vizu nisbetü adaveti ehlil beyt. Nasıl ehlil bunlara düşman olduğuna cevap verilir. Onlar hepsi ehlil beyti Efendimiz muhafaza için canları verdiler. Sen diyorsun ki ehlil onlara düşmandır. İşte Şia'nın çirkin itikadı budur. Aleyhisselam Beytine, sevgine, lüzumu muhabbeti ehlil beyti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü lüzumu Sabitun bin nasr delillerle sabittir. onları sevmek yapıldı Huzrete daveti edin. Davetin ücreti, tebliğin ücreti ashab ve Ehl-i Beyt'i sevmektir. Bu tebliğ üzere sizden bir ücret istemiyorum. Illen mevaddete fil qurba ancak yakınlarıma bir dostluk Ehl-i Beyt'imizi sevmenizi istiyorum. Efsunsemi Çektiği mazkâtler sonucunda yaptığı ibadetliğin karşılığında asabın nasıl şey, kendi ve be eli betini sevmeleridir. Hem ifteri ko, hemen ezil lehu fiha husna kim bir iyilik getirirse, onun mükafatını husna daha güzel ileritiriz. Yani cennetten karşılığını fazlası verir. İbrahimul Halil ala ve aleyhisselam İbrahimul Salam ona satsam olsun innema nâle mâ nâle mined kusva şu yüksek derece allah halili olma derecesine ulaştı esara ehle asla şecerettin nübüvveti nübüvet ağacının aslı temeli oldu bir vasıt teberrihi min adaihi Allah-u Teala'nın düşmalarından beri olması vası oldu allah Teala Mevla buldu son. Lâkıt canlericün ve İsve Tun Hasanetun İbrahim'e lezmâhu. İbrahim'e beraberindekilerde sizin için çok büyük, çok güzel bir örnek vardır. Üsve-i hasene vardır. Taklit edilecek, tabi olunacak bir örnek vardır. Biz çünkü şu vakti ikalü dediler onlar. İbrahim kavmlerine. İnna bizler bura ummîkum sizlerden biriyiz. Uzâz ümmâ Ta'mud'un min Allah'tan başka taptığınız bütün putlara dân uzâz ceferinâ size inkar reddediyoruz. Sizi reddettik. Ebeden. Bizim isimler arasında ebediyen düşmanlık zahir oldu. Açığa çıktı. Ta Tek olduğu halde Allah'a inanıncaya kadar bu düşmanlık bitmez. Dolayısıyla kafirler, Hristiyan milavdiler, onlar zaten çık içindedirler. Onlar necistir zaten. Halk-ı olduğunu söylüyor. Onlarla dostluk kurup, dinlerin ittifakı diyerek kafirle dostluk etmek, İbrahim Aleyhisselam'a asla uymaz büyük bir iftiradır. İbrahim'i dinler diyerek İbrahim Aleyhisselam'ı göğe, üç dinin sahibi gibi gösteren hainler bilmiyorlar mı ki İbrahim Aleyhisselam tevhid din üzereydi, hanif din üzereydi. Ne Yahudi ve ne Hristiyan değildi. İbrahim Aleyhisselam zamanında yavgılık yoktu, Hristiyanatı yoktu. İbrahim Aleyhisselam kendinden sonra gelen peygamberlerin aslı oluyor, babası oluyor. Yani Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ı diğer dinlerin de diye gösteren hainler çok büyük bir iftiraya sevilmiş oluyorlar. Allah'a onların fitnesini kendi aleyhlerine çevirsin. İbrahim Aleyhisselam'a peygamberleri onların attığı iftiradan tertemizlerirsin inşallah. Bizler işte ehli sünneti, itikadı sağlam tutarsak Allah'a ve iman iman getirdiği haberlere iman bütün peygamberlere iman dini kitapları ve sonra Kur'an Kerim'i bütün kitapları içine aldığı halde ima etmek onun gayrisinden teberri etmeyi uzak durma gerektiriyor. İkisi bir arada olmaz yani. Elem amelim min el amali fi nazari hazel fakir <gülüyor> şu raffat'ın malbazı bulu kendisinin nazarında amellerde hiçbir amel yok. Haftalemin hazi teberri. Şu beri olmaktan daha heftal küfürden uzak durmaktan Tarafda'lı hiçbir amel yoktur. Cenab-ı Hakk'ın rızasının halsı olmasında küfürden beri olmak, uzak olmaktan büyük daha bir daha büyük bir amel yoktur. İşte İslami Alemin'in hali böyle. Kafirleri taklidirler. Kendilerine tevhid tevhid diyenler de bak onlar da böyle Kafasında Amerikan şapkası, İngiliz şapkası. Kıçında bacağında şey, kot pantolon. Ağzında mal burası sigarası. Tevhid diyor, cihat diyor. Neyle, neyi aldatıyorsun? Kim aldatıyorsun? Ağzında Amerikan cigarsı varsa kalbinde de onun sevgisi vardır. Ya yavrun eşyasını, üzümsüz eşyasını kullanıyorsan onun onun işlerini kendine örnek alıyorsan demek ki sende maraz var. Önce teberri yani allah Teala Resulü'nü sevmeyenlerden uzak durmak. Önce olması lazım. İşte Arap alemi, İslam alemi, Avrupa ile Amerika, İngilizde içli dost Bu dostluktan dolayı işte sünnetleri terk ediyorlar. Sarığı çıkarıyorlar. Kafalarına deve bağını takıyorlar. Sakal gitti. Tespit çekmek yok. Namazları, sünnet sünniği sünnet namazı kılmak yok. Telaş, telaş, acele. Kadın, erkek, karmakaraşık. Yani eğer sünnet olan böyle mi olur? Sünneti ihya eder. Sünneti ihya eden Efendimiz sallallahu ihya etmiş demektir. Sünneti öldüren Efendimiz sallallahu öldürmüş demektir. O durumda da Allah-u Teala Bizden rahmetini çeker. Düşmanlar bizden korkmaz. İşte dostu düşmanı tanımak lazım. Ve ene li li hakkı subhane ve teala adaveteten zatiyetten meal küfr ve kefer et. Hem de şunu bilmek lazım ki bakın ı Hakk'ın ve küfürle zati bir düşmanlığı vardır. Cenab-ı zatı itibariyle küfre ve kafire düşmandır. El- alâhe tel bâtilate el olan batıl putlara karşı cenabına bakın zati bir düşmanlığı vardır istilâd bel uzâ ve âbadetihâ latu ve ona tapanlara cena bakın zati bir düşmanlığı vardır çünkü neden onlar Allah'ın nimetini var mı bildiğini nimetlerini inkar ediyorlar ya da el hak subhânu onlar Allah'tan bizzat düşmanlardır el hulûdu fi'n-nâri cezâ' hâzel amel ne kalmak Şu çirkin amelin karşılığıdır. Küfür o kadar büyük bir ezirlik ki Allah-u Teala'ya karşı dikilmek demektir. Dolayısıyla cezası da ebedi jenemdir. وَهَذِي الْحَالَتُمْ مَفْقُدَتُمْ fil <gülüyor> الْآلِهَةِ الْبَاطِلَتِ الْاَمْفُسِيَّتِ İnsan nefsinden kaynaklanan bir takım patilyaklarda bu durum yok. Yani o direkt olarak Allah'a karşı çıkmıyor. Dolayısıyla yoldan ya. Yani. اَسْرَى الْاَعْمَالِ Kötü amellerde de bu durum yok. اَنْ الْ Düşmanlık ve gazap öfke bir nispeti ile hazil mesyurat, şunun nefsani olan putlara ve kötü amelleri olan düşmanlık lâyset bize ettiyetin. Cenab-ı Hakın zat itibariyle değildir. ona orada Cenab-ı Hakın ona karşı bir kazap varsa ve ile sıfıaati, onun vasfına dönüyor. O kişinin vasfı bozuktur, o Müslümanın vasfı bozuktur. O nefsinden kaynaklanan kötü peşine takılmış gidiyor. O kötü huyu sebebi Cenab-ı Hak ona kızıyor, zatından dolayı değil. Yani. İnkane kabun orada bir azap veya bir azarlama varsa ve racun ile ef ali onu fiille denir. Yaptığı kötü işten istikmar kütü fiilinden dolayı cenaba kızıyor. Biraz da buna dolayı lem yekunul finnari cezaen hazis siyad. İşte bu durumda o siyerin cezası ebedi cehennem olmadı. Pel ceal hakku subhanahu mağfiretuhum menusatan bi meşiyetihi. Burada cana bak affını dilemesine bağlanmıştır. İstersen onu dilek affeder. Ses Şefaat vasıtasını affeder. İsterse bir azap, ufak azapla onu temizler. Neden? Çünkü onun imanı var. Müslümanın enfusi putlar, enfusi ilahları edinmesi, yani bazı şeyleri sevmesi, bazı şeyleri fazla işleyip onların peşine takılması, Allah'ın rızasına muhalefet yapması ne oluyor? Zati değildir, arazidir. Dolayısıyla ona olan kızgınca, ona olan gazabı, öfkesi nedir? Arazidir. Allah-u Teala'nın putlara ve putperestleri kafirlere, olan kızgınlığı zatidir. Şimdi onlar allah zatını bırakıp başka bir zata ilah olarak tapıyorlar. Başka bir zatı ilah kabul ediyorlar. Halbuki yegane Allah'tır. Dolayısıyla o kafirlerle, o küfür ehliyle dostluk Allah'ın zatına giden düşmanlığı sebep olur. O yüzden Müslüman'ın günahkarıyla kafiri asla karıştırmayalım. Müslüman ne kadar günahkar olsa olsun Müslümandır. Cenazesi kılınır, cennete girecektir. Kafir hiçbirisi, hiçbir kafir, hiçbir yağcı bir Hristiyan İşbu mislik zennete külemezdir. Yan gerekir en yule etmek lazım. En ne ulamma takka kadavatu zati yetu fi hak şufri bel şufari. Yani gene bakın çaferler ve küfür ve kafirlerle olan zati düşmanlığı, adaveti takv edince imtana enteşmele rahmeti ve rafetu elletani kuma min sıfatil cemal. Fil akhir el Ahirette Cenab-ı cemal sıfatlarından kaynaklanan rahmet ve reyafetinin kafirlere şamir olması imkansız olduğu rahmeti onlar çekme demediler. En terfa'a sıfatı rahmetil el adavete zatiyete. Dolayısıyla rahmet sıfatı zati düşmanlığı kaldırmaz. Enine müteallika bizzat, çünkü zatla alakalı şey akva ve Ekva daha kodlidir ve erfo daha yüksektir. Mimma ve sıfat Sıfatla alakalı şeyden daha yüksektedir, daha şiştirdir. Dolayısıyla Cenab-ı rahmeti sıfatta bozukluğu yapanların, Müslümanların günahlarını silinmesinde geçerli olur. Zati bozukluğu olan kafirlerin ve küfrün kalkmasında geçerli olmaz. Cenab-ı Hak rahmetini yazmaz. muktada sıfatı la mukadderu en-übeddile ve yugayire zat. Sıfatın gereği, sıfatın gerektirdiği şey, zati olan şeyin gereğini değiştiremez. Zati düşmanlık, şunlar kafir ve küfre ve kutlulara tapıyorlar, batılı tapıyorlar, bu zati bir düşmanlıktır. Bu zati düşmanlık kalkması sıfatı olan Allah-u Rahmet sıfatının tecellisine ulaşmaz yani. مَوَرَدَ فِي الْحَدِيسِ Sebekat rahmeti gazab-i. Rahmetim gazabım geçti. Gene hatırlayıkta. El murad bil gazap fihi. Burada gazaptan murad yem bu en el gazabur el gazab sıfatı. Sıfat vasfı sıfatı olan şeylere gazabım demektir. mahsurun ala usatul mu'mini. Bu da müminlere ait olan bozuk işlerinden dolayı olan gazaptır. Laga da bul mahsuru olan gazabı değilmişliği la gazabımı Rahmetin onu geçmiştir manasında değil. O zaman müşrikler affedilmiş olacaklar. öyle değil. Gazabım buradaki gazaptan kasıt, bozuk amelli olan Müslümanlara olan gazabımdır. Onlara rahmetim daha üstündür. Rahmetim sonuçta onları kurtaracaktır. Ya kabir ile, ya şefaatle, ya maşar sıkıntısıyla veyahut da Allah'ın affıyla veya ceza çekerek ne yapacak? Sonuçta rahmete kavuşacaktır. Tabi'l-i inşallah bu rahmetten bir ayırmasın. Ehli küfür ve küfür Adetlerinden cümle ehli imanı uzak etsin, mafaza etsin. Velhamdülillah.